Evet kardeşler soru sormuş. Bir kardeş demiş selamun aleyküm aleyküm selam. İlmin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Bana yardımcı olabilir misin Hangi kitapları okuman gerekiyor? Yani ilim için bir tane öğretici lazım. Eğer öğreticimiz yoksa o zaman kitaplardan öğreneceksek onda da e, tavsiyeler, alimlerden gelen tavsiyeleri dinlemek lazım. E, hangi ilim okuyacağımız esas. Akide okuyacaksak belli başlı metinlerden başlamalıyız. Metin dediğim şey ilmi metinler yani. Hani içerisinde doğulu anlayışın anlatıldığı şey. Öyle eline Kur'an al, eline hadis al. Kur'an'ı oku, hadisi oku, anladığını dinsay. Öyle bir menheç yok selefte. İlmi metinler alırsın. Hangi şeyde? Akide okuyacaksın. Ne lazım sana? Yani benim tavsiye edebileceğim. Kitab-ı Tevhid'in metnini okuman, şerhini okuman. Abdurrahman İbni Hasan Ali Şehif'in yaptığı şerhi okuman. Ee, onun ardından... Ee, alimlerin gene tavsiye ettiği Selef'in yazdığı sünne denen akide kitaplarını bir üst mertebe okuman en sonunda İtikad ve Ehl-i Sünnet-i ve Cemaat-i Kayni, o kitabını tavsiye edebilirim ama o da Arapça yani ne ok çok geniş bir soru sormuşsun kardeş onlara da açık yazarsan daha net cevaplar veririm inşallah bazı hayvanların nesli tükeniyor bunun İslam'da bir delili var mı bilmiyorum kardeş. Ölüye Yasin Kur'an ve Fatih okunur mu? Allah razı olsun demiş. E, ölüye Kur'an okunma meselesini biz daha önce de cevapladık. Bu mezhepler arasında iftilaflıdır. Çok uzun açtığım için tekrar açmayacağım. Racih görüşe göre, bizim kabul ettiğimiz görüşe göre ulaşmaz. Ölü öldüğünde ameli defteri kapanmıştır, ameli kesilmiştir. Demiş, Şafi mezhebini kısa anlatır mısınız? Hangi kitap önerebilirsiniz? Mezhebimizle ilgili bilgimiz zayıf. Şafi, İmam Şafi, Şafi mezhebi İmam Şafi'nin e, talebelerinin etbağının bağlı oldu. Mesela herkesin bildiği üzere. Şafi mezhebini özellikle öğrenmek istiyorsanız, Şafi mezhebinde mutkın olmak istiyorsanız bu mezhebin özel kitapları var. Bu mezhebe bağlı olan fakihlerin özellikle yazdı. Ben bu konuda... E, İmam Muhaverdi Şafi'lerden onun yazdığı çok geniş bir fıkıh eseri var. Onu tavsiye edebilirim geniş olarak. Özet olarak doğum edreselerinde Muhni Muhtaç okutulur ama onda baya bir sıkıntılı şeyler var. Muteakhirinin telifi olduğu için. Daha öncesinden de Şafi e, fıkıh yazan, Şafi mezhebin fıkhını çok önce selefin ilk dönemlerinden yazan çok fazla bilmiyorum. Yani inşallah bir daha tekrar bu soruyu sorarsam bakarım. Tekrardan inşallah sana daha tafsili bilgi verebilirim bu konuda. Abi bu soruyu geç. Evet. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Hocam. Benim bir sorum olacak. Sakalı zayıf olan kardeşlerin sakallarını tıraş edip gülleştirmelere caiz mi? Böyle bir şey caiz değil. O işte kes çok sık sıkar. Safsatadan başka bir şey değil yani. O insanların uydurduğu safsata. Adamın genetiktir bu işler yani. adamı sakalı kalınsa kalındır yani. Ha ne olur en fazla, çok fazla kesen adamın sertleşebilir ama çoğalmaz. Yani o bir saçmalık yani sonrakilerin çıkardı Bir de şeytanın insanlara haramı süslü göstermesi. Yani önemli olan kaba görünmesi değil ki yani. İslam sana onu anla Havsiye etmemiş ki. İslam sana sakalını kesme demiş. Zaten sakal kesmek erkeklik hormon dengesini bozan bir olay yani. Birçokları bilmiyorlar. Bunun farkında değiller. Bilim adamları araştırmışlar. Sakallarını kazıyan, sakallarını kesen insanlar, sakallarını kazıyıp kesen insanlar, kadınlık hormonu salgısı vücutlarında artmaya başlamış. Yani o senin yüzündeki kıllara dokunmaman gerekiyor ki o hormonların dengede kalsın. Yani o çıkan kılların kalınlığı, inceliği, kıvırcıklığı, düzü, onlar yani başka şeyler onların şeriatın emriyle bir alakası yok zaten. Bu caiz değildir haramdır aynı şekilde sakal kesmek gibidir hüküm.